Telefonlarımız var diyor evet. hocam. Alo. Alo, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sevdamım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Benim İsmail hocamın sorum olacaktı. Buyurun. <gülüyor> şimdi benim iş arkadaşlarımdan namaz kılan arkadaşlarım var. Biz birlikte hani namazlarımızı kılıyoruz mesutte. İş iş ortamında şimdi saçı, saçları açık hani açık arkadaşlarım da var. Abdest aldıktan sonra. Saçları açık mescidede çıkıyorlar mesela birlikte. Ben bilmiyordum saç açık, abdest bozulduğunu Onlar abdest bozulmuyor diyorlar. Onu hmm. soracaktım. O şekilde namaz kabul oluyor mu? Şimdi ben şüphe duyduğum için sormak istedim. Ben de bundan sorumlu olur muyum sonra diye. Onun için sordum sormak istedim. Onu merak ettim. Teşekkür ederiz. O şekilde namazları kabul olur mu? Yani saç açık şekilde mesela yemeğe yani karniye saç... çıkıyoruz. Seda, Seda Evet, buyurun. Şimdi e, namazı kılarken başlarını örtüyorlar. Tabii, değil mi? evet. Abdest ama Namaz çıktıktan sonra açıyorlar. Anladım, tamam. Evet, abdest aldıktan sonra saçları açık çıkıyorlar yemekhanede. Sonuçta tamam. erkekler görüyor saçı açık bir şekilde. Evet. Sonra kapatıp evet. namaz kılıyorlar. Tamam. O şekilde namaz kabul oluyor mu? Evet. Saç, gör, saçları ediyoruz. görünüyor yani abdestliyken. Abdestleri bozulmuyor mu? Evet. Teşekkür ediyoruz. Normalde e, başını örtmeyen bir kızımız veya hanımefendi ama namaz kılıyor. Diyor ki abdest alıyor. Ee, ondan sonra gidiyor mesela dedim ki iş yerinde abdestini aldı. Ee, yakında bir mescit var. O mescide kadar başa çıkıyor. Mescide giriyor. Ondan sonra başını örtüyor namaz kılıyor. Şimdi bu abdest aldıktan sonra mescide gidince ya da başa çık için bu abdesti bozar mı diye soruyor değil mi? Abdesti bozmaz. Şimdi bak. Eee abdestini bozar mesela abdesti yani, Hanefi mezhebine göre vücudumuzdan e, kan çıkarsa bozar. Şafilade bozmuyor. İrin çıkarsa bozar. Efendim e, idrar çıkarsa bozar. İşte kazurat çıkarsa bozar. Kişi ihtilam olursa bozar. Derim ki eşiyle cinsel ilişki de bulursa oruç bozulur. Hı hı. E, i̇şte midesi gaz yaparsa yani e, yer, yerlenme yaparsa orucu bozdur Abdesti bozduk. Şey orucu değil, abdesti bozduk. Efendim yatarak uyursa abdesti bozulur. Şimdi başı açık gezmek abdesti bozmaz. Hani başı açık gezmek dinen doğru bir şey değildir. Allah işte veliyadır buna bir humrehin alacubi ne ey mümin hazınlara söyle söyle başörtülerini <gülüyor> yakalarının üzerine gelecek şekilde ötsünler. emrine uymamış olur. Allah'ın emrine uymadığı için günahkar <gülüyor> olur. Bu ayrı bir şey. Hı hı. Şimdi şöyle düşünelim birisi abdest alsa, cami giderken birilerine eleştirse, diyelim ki gıybet, gıybet etse. etti. Hı hı. E gıybet ettiği için günah işlemiş olur, öyle değil mi? Evet. Çünkü gıybeti Allah e, yasak ediyor. Vela ya tabbâdûk ma da birbirinizin gıybetini yapmayın diyor Cenab-ı Hak. Biz bu Allah'ın yasalarını çiğnemiş oluyoruz. Ama bu ya ben gıybet ettim, abdestim bozuldu diye bir şey yok. Yani abdesti e, gıybet ettiği için bozulmaz. Veya diyelim ki yalan söylediyse, yalan söylediği için günah işlemiş olur Çünkü Allah yalan söylemeyi yasak ediyor. Bu yasağı e, çiğnediği için günah işlemiş olur. Ama yasa, yalan söyledi ve günah işlediği diye abdest bozulmaz.